Hadiseyi bir de şöyle bakın, iki gün önceydi herhalde, Türkiye'nin en fazla tıklanan diyorlar ya, haber sitelerinden bir tanesi, aynı zamanda gazete, İstanbul'un bir ilçesinden haber veriyor, gecenin şu saatinden sonra işte faşeler çıkıyorlar, sokakta pazarlık yapıyorlar. Oraya biz konferansa gittiğimizde gençlere anlatmıştık. Sekizden sonra buralar dolu. Gençler, çocuklar sokağa çıkaramıyoruz demişlerdi. Öyle bir yer. Şimdi onu haber yapmışlar. Herhalde polis basmış vesaire. Peki şimdi oradaki fahişelik ne kadar alıyor diyor orada haberde. İşte şu kadar alıyor. 50 lira, 100 lira alıyor. İffetsizlik, ahlaksızlık, edepsizlik. Ona diyorlar ki bu fuhuş yapıyor. Aynı gazetenin İnternet sitesine bakın. Orada falan yatta, falan otelde, falan kadın, falan adamla beraber aşk yaşıyor diyor. Ne yapıyor orada? Fuhuş yapıyor. Fuhuş yapıyor. Eşi değil, hanımı değil. Otel odasında ne yapıyorlar? Yatta ne yapıyorlar? Peki ona? Aşk diyor. 100 liralık olana fuhuş diyor. Yani ne demek istiyor? Eğer paran varsa... Eğer bir geceye 100.000 lira verebiliyorsan o zaman bunun adı aşk olur. Niçin böyle yapıyorlar? Ünlü diye, meşhur diye bu milletin önüne birlerin çıkarıyorlar. Bu milletin kızı, bu milletin oğlu istiyorlar ki onlar gibi olsunlar. Madem sen nikahsız, para karşılığında yapılan ilişkiye, ahlaksızlığa, edepsizliğe, fuhuşa, zinaya Karşı bir duruşun var. Bunu bir milletin sefaleti olarak görüyorsun. Peki 100 liralık olana karşı çıkıyorsun da bir gecede birisi bir fahişeye ünlü diye 100 bin lira veriyorsa bu ahlaksızlığa niçin karşı çıkmıyorsun? Milletin evladını zehirlemek için. Yani onlar fuhşa, aşk diyerek millete fuhşu, Meşhur göstermeye çalışıyorlar. Anlıyor musunuz? Kavramlar ne kadar önemli.